Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye Günaydın Bir Dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın. Ee, bugün çok etkileyici bir kitapla başlayacağız. Evet bu etkileyici kitap aynı zamanda bir filme de neden oldu diyelim. Filmde dün gösterime girmiş olması gereken Savaş Atı. Zaten kitabın adı da Savaş Atı. Michael Morpurgo'nun yazdığı çok güzel bir roman. Evet. Çok etkileyici ve işte filmini de gördük aslında bir de tiyatro oyunu var şimdi bütün bunlardan bahsedeceğiz. Ee, nereden başlayalım? Michael Morpurgo'nun bu hikayeyi nasıl yazdığını... Mesela oradan başlayalım. Ee, aslında kitaptan azıcık söz edelim. Hı -hı. Ee, savaş atı Birinci Dünya Savaşı sırasında e, orduya alınan İngiliz ordusuna e, alınan bir atın gözünden savaşı ve işte e, o, o devirde yaşananları anlatıyor. Ya zaten bu, bu kısmı bile çok etkileyici çünkü bir hayvanın gözünden bakmak. Evet yani savaşı tam ortasından yaşayan bu sefer bir insan değil bir hayvanın gözünden bir atın gözünden bakıyoruz. Tabii onun biraz evveli de var aslında yani işte bir, önce bir çiftliğe gidiyor bir küçücük bir e, tay olarak. Hı hı. E, sonra işte o çiftlikte başından bir takım maceralar geçiyor. Mücadeleci bir at zaten yapısı öyle. Hat aslında kendisine çok da uygun olmayan görevleri hep üstlenmek zorunda aslında kalan. yani bir soylu yani yarış atı. E, e, evet yani bir binek bir at. atı evet. Ama hep böyle bir işte bir kader kurbanı bir yanı <gülüyor> var yani sürekli e, üstlenmesi gerekmeyen görevleri üstlenerek gidiyor. Ve en nihayetinde savaş çıktığında da e, herhalde diğer atlar gibi o da e, işte ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere savaşa katılmak zorunda kalıyor. Ve e, savaşta tabi. tabii... Yani savaş onurlu olması beklenmez, ee, yeterince eziyetli bir dönem ama ardından neyse sonuna doğru çok konuşmayayım. Sonuyla ilgili çok konuşmayayım. Evet, e, bu çiftliğe <gülüyor> geldiğinde ilk defa e, çiftlikte çiftçinin oğluyla bir dostluk kuruyor. Joey adını aldı. E, Joey e, Albert oğlanın adı sanırım değil mi? Albert'la çok yakın arkadaş oluyor ve zaten birbirlerinin ayrılmak zorunda kaldıklarını ikisi de çok Acı çekiyorlar ama Joey bir biçimde başına gelenleri kabul edip hayatta kalmaya çalışıyor. Ve bu sefer başka bir at dostluğuyla Topton diye komutanın atıyla dostluk kuruyor. Ve birbirleriyle inanılmaz bir dayanışma içine giriyorlar. Ay yine yani. çok soylu, büyük ve bir güçlü bir süvari atı. evet Ve çok etkileyici olan yanı bu hikayenin savaşta taraflar var. Yani saçma sapan nedenlerle savaşan... Birileri ve bu savaşa maruz kalan insanlar var. Ee, yani İngiliz, Almanya'da Fransız olması fark etmiyor. Yani. O savaşta, e, o kitapta anlatılan öyküdeki e, halk e, savaşta tamamen ilgisiz aslında insanlar. Buna maruz kalıyorlar. Hayatları etkileniyor ve Joey e, bütün bu tarafların ortasında tarafsız e, bir en varlık tarafsız olarak. Aslında, Çünkü evet. İngilizlerle giriyor savaşa. Sonra Almanların ...tarafına geçmek zorunda kalıyor. E tabi Almanların eline düşüyor çünkü. E, İngiliz askerlerinin yanındayken... ...oradaki insanların da aslında... ...savaştan ne kadar korktuklarını görüyor. Sonra taraf değiştiriyor. Almanların arasına düştüğünde... ...yine aslında bir şey değişmiyor. Sadece e, milletlerin adı değişiyor. Ama evet. askerler ya da insanların... ...ya da yaşananların... ...çok da farklı olmadığını gösteriyor. E burada tabi Mopurgo'nun büyük bir başarısı var. Bize gösterdiği e, insanları... ...yani zaten at... Yani ...böyle bir savaşı anlatmak için bir atı tercih etmenin nedenlerinden biri de bu olabilir. Gerçi bir dinlediği bir öyküye dayanıyor hı hı. Ee, bu roman. Onu ayrıca anlatırız ama... E, o ...atın tarafsızlığı üzerinden anlatırken kur, e, kurguladığı insan karakterler... E, ...bir biçimde hep savaşa bu at gibi, e, Joy gibi savaşa maruz kalan... ...aslında sava savaşa savaşmaya zorunda kalan e, bir takım insanlar... ...ve savaşın getirdiği zorunluluklar içerisinde... Hatta böyle özellikleri var bir, bir noktada insanlıklarını korumaya çalışıyorlar o e, duygularını e, korumaya çalışıyorlar bu tabi çok etkileyici bir e, durum çünkü normalde savaş kitapları savaş e, filmleri vesairelerde e, izleyiciden de okuyucudan da bir taraf olması bekleniyor esas olarak işte bir iyi bir kötü oluyor onların savaşını işte e, ikinci dünya savaşı filmi ise birinci dünya savaşı filmi ise genelde Almanlar kötüdür böyle görürüz filmlerde. Ee, özellikle e, Amerikan filmlerinde zaten bu böyle görülür ama burada e, herkes kendi insanlığını korumaya çalışıyor. Herkes savaşın e, neden olduğunu bile bilmemekten şikayet ediyor. Niye savaştıklarını bile bilmiyorlar aslında bir noktada. Tabi burada biraz idealize olabilir yani ideal olabilir bunlar ama e, bunların çok etkili olduğunu düşünüyorum. Özellikle bir, bunun bir çocuk kitabı olduğunu düşünürsek işte... <Gülüyor> 11-12 yaşındaki çocuklar için rahatlıkla 10 yaşında bile okunabilir bir kitaptan bahsediyoruz. Savaş Atı öyle bir kitap. Ee, bu bakış açısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü savaş maruz kaldığımız bir şey ve buradaki insanlar da e, bunun içerisinde sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ve bazı değerleri koruyarak. Yani en etkili e, yanı benim için de kitabım buydu. E, bu arada kitabı e, tabii Tudem yayınları e, yayınladı. E, ve... E, Arif Cem Ünver tarafından e, Türkçeleştirildi Morpulgo'nun bu kitabı bunu başta söylemeyi unutmuştuk. Kitabın işte dediğim gibi filmi dün gösterime girdi. Filmden önce aslında çok etkileyici bir tiyatro oyunu da var. Belki ondan da bahsetmek evet. lazım. Yani müthiş at kuklalarının yani onlara kukla diyemiyorum derken zorlanıyorum öyle söyleyeyim. Kukla gibi algılamıyor değil mi insan? Evet yani biz gidip tabii İngiltere'de Londra'da bu oyunu izleme şansı bulmuş değiliz. Ama internette birçok videosu var. ...ne olduğuna dair fikir verecek... ...nasıl bir şey olduğuna dair fikir verecek... ...birçok videosu var... ...onlara bakmak bile çok etkiliyor insanı... Ee, ...at kuklaları ama at yani onlar... ...hani <gülüyor> içinde insan var... ...bir görüyoruz ama onlar at yani... yani ...bir noktadan sonra o insanları zaten görmüyorsun... Evet. ...oradaki o atın hareketine... ...kapılıp gidiyorsun... Ee, ...National Theater tarafından sahnelenmeye başlamış... ...2007 yılında... E, ...ilk defa perdelerini açmış... ...geçen yıl New York'ta da sahnelenmiş. Ee, az önce e, National Theater'da e, biletlere bakıyordum. Mayıs ayına kadar bütün biletler bitükenmiş durumda. Ve çok uzun yani zamandır oynuyor. Yani hep evet. böyle kapalı gişe oynuyormuş zaten. E, atlar için e, işte Joy'nin farklı dönemleri, e, gençliği, hı hı. işte yetişkin hali, Taptorn ve diğer iki tane daha at var. Bütün bu atlar için toplam 25 kişi kuklaları oynatıyor. Yani dönüşümlü olarak oynuyorlar ama Atların o mekaniği kukla tasarımı gerçekten müthiş. müthiş görünüyor. Peki film hakkında ne düşündün? Film e, Steven Spielberg e, yapmış, dün gösterime girdi. E, görsel olarak çok çarpıcıydı. Yani tabii ki e, kitaptan birazcık değiştirilmiş Hı -hı. başka bir kurgu. E, yani kitabın ana eksenine sadık kalıyor ama e, bir film tefek, kurgusu var evet, tabii yani. Evet, film orada. için Hı -hı. gerekli olabilecek bazı değişiklikleri yapmış. Ee, ...kitapta ben şeyi bekliyordum, filmde de e, hikayeyi Joey anlatacak diye Hı -hı. bekliyordum. Çünkü fi filmde de böyle bir şey yapmak ilginç olabilirdi. Yani hep Joey'nin dış ses olarak anlatıcı olacağını düşünüyordum. Ya da o öznel kamerada olabilirdi yani Joey'nin gözünden de görebilirdik. Evet yani burada e, hep Joey ile başlıyor, Joey ile devam ediyor, onun yolculuğunu izliyoruz ama... Ee, onun e, anlatıcı ol, olması kitaptaki onun anlatıcı özelliği filmde ortadan kalkmış ee, ama çok da hani etkilemedi bu beni yani gerçekten hmm. görsel olarak etkili yani görselliği ve müzikleriyle evet, şimdi... alıp götürüyor ama kitapta doğrudan o atı dinliyor olmak çok etkileyici hmm. başka bir özellik o. Bir savaş filmi olarak benim en önemli e, özelliği olarak gördüğüm şey şu e, kanlı sahneler söz konusu değil yani evet işte makinalı tüfekler e, süvari birliğini tarıyor ve süvariler patır kütür atlar e, ölüyorlar vesaire. Ama e, mesela işte etrafa kanlar sıçrayarak ya da vurulma anlarını gözümüze soka soka göstererek filan yapılmış bir film değil. Bu anlamda yaş grubunu koruduğunu düşünüyorum filminde. Ama çok çarpıcı yanları var gerçekten de. E, etkileyici böyle bir insanı irkilten. Evet yani gerçekten e, savaş oluyor. Tedirgin onu... eden yanları var. Özellikle... E, atın tarafsız bölgedeki koştuğu sahne evet. çok çarpıcı bir sahne olmuş. Ama e, buna karşılık e, yani filmle kitabı ben e, hani öyle düşünmek zorundayım. Ben önce kitabı okudum. Herkese de önce kitabı okumalarını tavsiye ediyorum. E, öyle bakınca e, film biraz yani, iç, yani işte içeriğinden kaybetmiş gibi geliyor bana. Çünkü şöyle bir durum var. Morpurgo çok, o kadar iyi bir kitap yazmış ki aslında e, yönetmene Sadece teknik işleri çözmek kalmış açıkçası yani evet, teknik işleri evet yani teknik te, teknik meseleleri çözdükten sonra ortaya film kendiliğinden çıkıyor zaten eldeki malzeme çok sağlam yani oturup fazla uğraşması gerekmemiş de i̇şte telif haklarını almayı başarmak teknik problemleri çözmek bence hani filme ben böyle bakıyorum açıkçası tam etkileyici bir görsellik var ama o kadarını da yapsın zaten artık yani <gülüyor> hani <gülüyor> o bakımdan da e, neyse Melhasın. E, ee, bence kitap çok önemli ve ben e, herkese öncelikle e, kitabı okumalarını öneriyorum. Çünkü kitabı okuduktan sonra filmi izlemenin e, daha e, etkileyici olacağını düşünüyorum. Yani burada mesela yazar bizi taraf yapmıyor. Hı hı. Morpurgu ama e, filmde sanki hafif bir taraf oluyormuşuz gibi yani böyle... E, şu Almanların elinden de bir kurtulsa şu at. Oysa burada kitapta Alman dostları var. Evet. Joy'nin yani e, çünkü Almanlar da e, insanlar, İngilizler de insanlar. Herkes olduğu gibi bir insan işte yani. Kitapta hep öyle tiplerle karşılaşıyoruz. Hatta kitapta öyle bir e, cümle vardı. E, İngilizler işte İngiliz Süvari Birliği saldırıya geçiyor. Ondan sonra e, o çatışmada yeniliyorlar. Hı hı. bir iki tane e, hayatta kalan İngiliz askerini ve işte Joey ve Topthorn iki tane at hayatta kalıyor. Onları esir alıyor Almanlar. Evet, ve, süvar birliğinin komutanı bir tanesi. E, evet. Hı hı. E, yani orada karşı tarafın düşman kabul edilebilecek tarafın askerleri içinde e, onları da alıp hani cesur İngiliz ve cesur Alman askerleri vardı. Onların hepsini alıp işte e, tedavi ettirmeliyiz gibi bir ifade evet, var. Evet, tabii yani bu doktorlar hep düşman, yani Düşman öldürün falan gibi bir şey yok. Yani karşısındaki ne olursa olsun bir insan ve Hı -hı. öyle değer görmelidir gibi bir yaklaşım var. Filmde evet Alman tarafına geçtiğinde bir anda acımasız insanların eline düşmüş gibi gösterilmişti. Yani evet, birazcık kitabın o anlamda içeriğini bozan bir yaklaşım olduğunu ben düşünüyorum. Filmle evet. ilgili ama e, özünü korumamış da demek değil bu yani Yok, o kadar evet. hani o, o kadar ileri düzey bir şey kastetmiyorum fakat yine de kitabın etkisi çok farklı bir kere e, filmde atın gözüyle görmüyoruz yani o e, kitabı okuduktan sonra o çok farklı geliyor zaten yani. Ee, aslında belki o yüzden tam önce filmi izleyip sonra kitabı mı okumalılar bilmiyorum ki. Yani fark etmez <gülüyor> her şartta kitabı okumalı bence. Ee, kitapla ilgili demin bir şey demiştin sen Michael Morpurgo bu, bu hikayeyen yani bu atla ilgili düşüncelerini ha, evet. e, daha önce dinlediği bir öyküye dayandırıyor diye. Ee, bu kitap 1982'de yayınlanmış. Morpurgo o sıralarda yaşadığı kasabada, köyde artık ise onu bilmiyorum. Birinci Dünya Savaşı'nı yaşamış işte savaş gazileri varmış birkaç tane yaşlı adam. Onlarla konuşurken böyle bir hikaye duymuş. Yani atlarla birlikte, savaşta atlarla birlikte vakit geçirmek zorunda kalmış bu adamlardan biri ve atlarla ilişkisini, oraya atların neden geldiğini, atların ne iş. Için kullanıldığını anlatmış ve morpurgunun dikkatini çekmiş bu Çünkü e, bayağı çok miktarda attan söz ediliyor ve e, araştırmaya başlamıştı o dönemin belgelerini e, incelemiş e, ve e, o dönemde İngilizlerin e, 1 milyon atının yani 1 milyon at öldüğünü 65 bin 62 bin tanesinin geri geldiği Kork, korkunç rakamlar okumuş. bunlar değil. atlar süvari atı olarak kullanılmış yük hayvanı olarak kullanılmış i̇şte topları, topları çekti, ambulans, olarak için, ambulans için kullanılmış ve yalnızca İngilizler bu kadar ve tüm cephelerde bunun 10 milyon kadar at olduğunu tahmin ediyormuş Yılmaz rakamlar bunlar. E, geri kalan savaş bittiğinde de filmde de oluyor bu zaten. Atların tekrar İngiltere'ye nakledilmesi e, pahalıya geleceği için e, ve bu atların bir değerinin de kalmadığı düşünülünce e, mezatlar yapılmış, atlar satılmış ve büyük kısmı kasaplara verilmiş. Yani o kadar atların emeğinden yararlanıyorsun. Yani evet. Zaten hani onlarla hiç ilgisi olmayan bir şeyin içine sürüklüyorsun. Bir de sonunda böyle bir... Kıyım yapılıyor evet. ve çok etkilenmiş yazar bundan ve böylece işte hani tarafsız da bir noktadan bakabileceği yegane şeyin at olabileceğini düşünerek bir atın gözünden hikayeyi yazmış. Allah iyi de etmiş ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Bütün bu kahramanlık filmleri işte kahramanlık öyküleri vesaireler hani savaşlardan kaynaklanan bütün bu öykülerin sadece savaşın pisliğini, savaşın onursuzluğunu örtbas etmek için yapıldığını düşünmeden de edemiyorum. Yani bu korkunç rakamlardan bahsediyoruz. Sadece atlardan bahsediyoruz burada. İşte insanlar var, belki inekler var, koyunlar var, binlerce ağaç var vesaire var. Yani hatta bu kitapta da geçen bir cümle var. Veterinerlerden bir tanesi top çektiriyorlar işte atlara. Topçuların komutanına diyor ki, yani şu makinalara bile atlara davranışınızdan daha iyi davranıyorsunuz evet. diye. Yani neyse bu savaş konusu i̇şte çok... insanın insanlığından evet. çıktığı bir yer. Ee, ama Morpurgon'un karakterleri insanlıklarını korumaya çalışıyorlar. Ve savaşın o ikiyüzlülüğünü, o adiliğini, pisliğini ee, daha da vurgulamaya yarıyor bu. Savaşın onurlusu olmaz. Ee, burada da yok zaten. Ee, dolayısıyla bu kitap bir noktada yani barışı anlatmanın yollarından birisi olarak savaşı gözler önüne sermek... Hani bu işe yarayabileceğini düşündüğüm kitaplardan bir tanesi. Böyle çok fazla kitap yok ama bu onlardan bir tanesi Savaş Atı. Ee, o yüzden çocukların okuması gerektiğini düşündüğüm kitapların başında geliyor bu anlamda. Barış'ı korumak için, Barış'ın ne olduğunu anlatmak için değerli bir kitap. Ee, biz bu kitabı bugün armağan edeceğiz yine. Biraz sonra e, şarkımızı çalmaya başlayacağız ve şarkı çaldıktan sonra arayan ilk dinleyicimize... ...kitabı armağan etmek istiyoruz. Önce şarkının anonsunu alalım. Şarkının anonsunu alalım. Savaş Atı filminin müziklerini John Williams yapmış. Hı hı. Başka pek çok Spielberg filminde de John Williams adına rastlıyoruz. Ama Savaş Atı'ndan değil... ...bizim çok sevdiğimiz başka bir filmden bir şarkı seçtik. John Williams'ın Star Wars, Yıldız Savaşları'ndan... ...Dart Vader'ın e, göründüğü sahnelerde sık sık dinlediğimiz o ünlü şarkıyı çalacağız. Ee, telefon numarasını da söyleyebilir misin? Tamam, ben yine unuttum. Tamam, 343 4040 Müzik -40. <gülüyor> Michael Morpurgo'nun yazdığı ve Tudem yayınları tarafından Türkçe'ye kazandırılan Savaş Atı'nı dinleyicilerimizden Tuna Gökak'ın kazandı. Ee, Onun yayından sonra bağlantıya geçeceğiz ve Savaş Atı'ndan 4 adet daha birdolapkitap.com adresinden bu yayının band kaydını yayınlayınca e, armağan edeceğiz. Ee, diğer kitabımıza geçebiliriz herhalde. Geçelim. Bugün 4 Şubat 2012. Ejder Yılı'nın başlangıcı. Aa, doğru. <gülüyor> evet, Çin takvimine göre. E, yani Çin takvimiyle çok ilgilenmiyorum ama iş ejderha olunca e, başka bir yere gidiyor benim için. Ejderhaları çok severim. O yüzden bugün e, ejderhalı bir kitap getirdim ben de. Pirinç Lapası ve Küçük Ejderha. E, yazan ve resimleyen Feridun Oral. Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlandı. E, bu Küçük Ejderha'nın ee, pirinç lapası yememek uğruna çıktığı yolculuğu anlatıyor. Ee, kitabın iç kapağında yani iç her evet. iki tarafta da iç kapağında zaten e, açılır açılmaz şöyle bir sahne görüyoruz. Ee, ortada böyle bambudan bir örtü. Aha. İki yanında e, çanaklar var. İçlerinde pirinç lapaları var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye. Her biri değişik desenlerle bezeli. İşte Çin porselenleri. Evet, kapları değişik ama içerik aynı. Evet çok güzel porselenler ama içlerinde pirinç lapası var. E, küçük da her gün her gün pirinç lapası yemekten sıkılmış. E, bir sabah kahvaltıda e, önünde yine pirinç lapası olunca... Diyor ki yarın benim doğum günüm artık büyüdüm. Pirinç lapası yemek istemiyorum diyor. Ee, ve değişik bir şey yemek istiyorum diyor. Babası da e, ne istiyorsun peki diyor. Tatlı mı tuzlu mu diye soruyorlar. Bilmiyorum işte tatlı tuzlu biraz etli biraz meyveli. Belki de hiçbiri diyor. Yani o da ne, <gülüyor> ne istediğini bilmiyor. Çünkü... Hayır, çocuk başka bir şey bilmiyor ki ne yapsın yani. <gülüyor> de, Ejder Hanım pirinç yemesi de çok komik. Ayrıca yani. Bir yandan da. Ee, bu arada... Ee, bu sahneyi e, anlatmam lazım. Çünkü çok güzel bir sahne. Upuzun bir masa var. İki ucunda e, işte anne ejderle baba ejder. Ellerinde çubuklar. E, lapa yiyorlar. Ve dizlerin üstünde oturmuşlar tabii sandalye evet, falan değil. Evet geleneksel e, bir e, yerleşim düzeni var. İşte bir tarafta bir çin vazosu. içinde e, bitkiler var. Ve e, bizim ufaklık da... Elini çenesine dayamış ve e, istemiyorum. Mızıkıyor yani. <gülüyor> Lapasında itelemiş ileriye doğru. E, fonda da evin duvarında e, bir takım şeyler asılı. Bambudan. Yazmalar evet. E, rulolar işte parşömenler var üstünde. E, geleneksel. Yok, parşömen değil onlar. Ya, bambunun ya. üstüne Aha. yapıştırılmış Aha, anladım, evet, rulo tamam. asılmış oraya. Geleneksel işte Çin minyatürlerini andıran böyle doğadan seçilmiş evet. <gülüyor> manzaralar var. İşte bir tanesinde çiçeklerin arasında uçuşan bir kelebek. Sonra işte çileklerin yanında bir fare. Böğürtlen yiyen bir kirpi. Havuç yiyen tavşan. Bir tane kaz. Maymun ve bir fil görüyoruz. Bunların ne olduğunu daha sonra anlıyoruz zaten. Küçük ejderha e, pirinç lapası yemek istemediği için işte eline sepetini alıyor. Ormana doğru yola çıkıyor ve e, beni merak etmeyin akşam yemeğini beklemeyin diyor. Yani o kadar <gülüyor> çok meşgul. Ve yolda çiçeklerin arasında yürürken bir tane kelebek görüyor. E, bir an kelebeği yemek istiyor ama e, ne, çiçek, ne bir çiçek ne de kelebek istediğin başka bir şey diyerek yoluna hmm. devam ediyor. Bu sefer... Çileklerin arasında, Çilek çalılarının arasında sepetini dolduran bir fare görüyor. Hı hı. Fare e, ejderhayı görünce ürküyor. Çünkü ejderha bu tostaromandaki gibi fareli bir yemek ha, evet. e, adı söylerken. Çilekli turta yemiştim farelisini hiç yememiştim diyor. Fare korkup <gülüyor> kaçınca ejderha fare beni doyurmaz zaten deyip yine yoluna devam ediyor. Böyle sürekli yeme olasılığı olan bir canlıyla karşılaşıp. Onu korkutup en sonunda vazgeçip işte gidiyor yani çok kararsız. Habire böyle sepetle oradan oraya koşturan ve ejderha görüyoruz. Bunların hepsi de duvarda gördüğümüz zaten. Evet, ee, işte tavşan sepetini havuçlarla dolduracakken tam Havuçlu tavşan keki fikrinden vazgeçiyor ejderha. Ee, bir portakal ağacının altında ördek görüyor, onu da kaçırıyor. Ee, sonra sırayla işte maymunu ve fili görüyor fil. Ejderhaya yardım ediyor çünkü ejderha orada tökezleyip düşüyor ve küçük fil hortumuyla su çekip ejderhanın üstüne püskürtüyor. Ejderhanın hoşuna gidiyor bu. O suyu da içiyor bir güzel. Ondan sonra file teşekkür ediyor. Yani ilk defa bir hayvanı kaçırmıyor. Hatta karşılığında bir iyilik görüyor onlar ve onun ertesi günkü doğum gününe davet ediyor. Sonra baktık ki artık gün ilerliyor gerisin geri eve dönüş yoluna geçiyor ve az önce kaçırdığı bütün hayvanlarla birer kere daha karşılaşıyor. Ve onların file yaptığı şeyi onlara da yapıp onları da davet ediyor ve ertesi gün hepsini evine toplayıp bir güzel ne yiyorlar dersin. Eh tabii ki. <gülüyor> Pirinç kapasını yiyerek doğum ama, gününü kutluyorlar. Ama bu sefer yanında ne var? Ee, yani bu sefer e, her, her karşılaştığı hayvan sepetini e, orada gördüğümüz yiyeceklerden işte. Fare hmm. küçük bir sepet çilekle, kirpi e, böğürtlerle kaz. Ama bence asıl olarak bu sefer yanında dostluk arkadaşlık var. Yani asıl hikaye orada tabii, tabii. diye düşünüyorum. Yani onlarla e, bir arada pirinç lapası yiyince tabii Hı -hı. daha güzel oluyor. Üstüne bir de bütün o getirilen hediyelerle yapılmış bir güzel hoca bir pastayı da gövdeye indiriyorlar. Ee, ve mutlu bir sonla tamamlanıyor. Son sayfada yine pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, <gülüyor> cuma, cumartesi ve pazar <gülüyor> yenilecek olan pirinç lapalarını görüyoruz. Evet, bu kitapla ilgili hatırlar mısın? Bir e, eleştiri duymuştuk. Bu e, Söz konusu ejderhalar, Çin ejderhaları evet. ama buna rağmen kanatları var. Yani evet. o Aynı şey benim evet, de dikkatimi yani... çekti. Yani daha önce <gülüyor> Karata yayıncılıktan ejderha yetiştirme evet. kılavuzu okumuştuk biliyorsun. Orada da ejder ayrıntılı olarak anlatır. E, kanat, Çin ejderleri kanatlı olmaz. Buradaki ejderla, ejderha zaten biraz timsaha da benziyor evet, ama yani... sonuçta... Ee, idealize ya da stilize edilmiş bir ejderha e, yani sanatçının yorumu böyleymiş. Bu kadar da yani, teknik düşünmeye gerek yok. Bir de çocuklar. Yok zaten çocukların umurunda olduğunu evet, sanmıyorum. Yani, bu ejderha yani. olması çocuklar için yeterli olacaktır çünkü çocuklar seviyorlar ejderhaları, dinozorları falan. Ee, bu hikayedeki bu en başta hikayeyi kısaca özetleyen o duvar hı hı. resimlerinden sonra ee, ejderhan'ın tek tek o hayvanlarla karşılaşması işte belli bir yolu geçip sonra aynı yolu gerisin geri yine tosta gibi hı hı. ama daha değişmiş olarak geri dönmesi fikri hoşuma gitti yani Ben çocuklar da böyle e, tekrarları dağıtarak gidip verilmiş. toplayarak gelen bir kitap evet, olarak bunu yani. çocuklar seviyorlar bir de Feridun Oral kitaplarında en sevdiğim şey e, açıkçası e, öyküden çok resimleri daha hı hı. çok seviyorum çünkü ...doğa... E, ...betimlemeleri çok hoşuma gidiyor... ...detayları... E, ...yani işte hem çok stilize hem çok ayrıntılı... ...evet yani o bitkileri... E, ...tanımlanması işte... ...buradaki özellikle bu Çin motifleri... ...bulutlar... ...bulutlar e, işte ev, evdeki eşya... ...ya da o duvardaki resimler... ...işte kaselerdeki... Seramik desenleri, evet, ...seramik desenleri... ...çok hoşuma gidiyor... ...yani her sayfayı tek tek... ...uzun uzun incelemek geliyor içimden... Ee, çocukların da hoşuna gideceğine eminim çünkü e, her sayfa ile ilgili her çocuk kendi hikayesini duydurabilir o hayvanlarla. Zaten bir dolap kitaba gelen yorumlardan ya bir dolap kitabın e, işte Facebook sayfasında biz akşamları hangi kitabı okudunuz <gülüyor> çocuklara diye soruyoruz. Adı e, sık karşılaştığımız evet. e, kitaplardan birisi bu da dolayısıyla zaten severek okuyorlar evet. bir yandan. Ee... Yani tekrar hatırlatayım yapı kredi yayınlarından Feridun Oral'ın yazıp resimlediği Pirinç Lapası ve Küçük Ejderha e, okul öncesi çocukların e, severek okuyacakları dinleyecekleri bir kitap. Evet bugün de e, yayınımızın sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Çizgin çocuk kitabı. Hazalya Mesuranlar, Banu Aksoy ve Yıldray Karakeç. <gülüyor>